onlar yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu nefislerine uyarak cahillik ederler. İşte böylece biz her nebi için insan ve cin şeytanlarını vahye düşman kıldık. Bunlar kendilerini ve müminleri aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler vahyedip terkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları Rablerine iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Bir de o insan ve cin şeytanları, ahirete iman etmeyenlerin gönülleri o yaldızlı sözlere meyletsin, ondan hoşlansınlar ve kazandıkları günahlarını kazanmaya devam etsinler diye böyle yaparlar. Resulüm, de ki, size kitabı, hak ile batılı birbirinden ayıran bu Kur'an'ı tafsilatıyla indiren o iken, ben size Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine daha önceden kitap verdiğimiz kimseler, ehli kitap, gerçekten bu Kur'an'ın Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Rabbinin kelimesi olan bu Kur'an, sadakat ve adaletle tamamlanmıştır. O'nun kelimelerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, Semih'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna tabi olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar ve onlar, Sadece yalan söylerler. Muhakkak ki senin Rabbin, yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayette olanları da en iyi bilendir. Eğer onun ayetlerine iman ediyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yememenize sebep ne? Muhakkak ki Allah, Mecbur kaldığınız zaman ölmeyecek kadar yemek zorunda olduğunuz şeyler müstesna, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu insanların birçoğu bilgisizce nefislerinin hevalarına uyarak kendilerini ve başkalarını saptırırlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, haddi aşanları en iyi bilendir. Günahın açığını da Gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar, işlemekte oldukları günahlar sebebiyle yakında cezalandırılacaklardır. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Bir de şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için edip telkinde bulunurlar. Eğer onlara tabi olursanız, Muhakkak ki siz de müşriklerden olursunuz. Manen ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur, yani iman verdiğimiz kimse hiç şeytana tabi olmuş, karanlıklar içinde kalmış ve ondan hiç çıkamayacak kimse gibi olur mu? İşte kafirler için yapmakta oldukları şeyler kendilerine böyle süslü gösterilmiştir. Keza biz her memlekette mücrimleri, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda imtihan gereği insanlara tuzak kursunlar. Halbuki onlar ancak kendilerine tuzak kurarlar da bunun farkında değildirler. Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın rasullerine verilenlerin benzeri bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz dediler. Allah, risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Yakında mücrimlere, müminlere tuzak kurmalarından dolayı, Allah tarafından aşağılayıcı ve şiddetli bir azap isabet edecektir. Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de dalalette bırakmak isterse, onun göğsünü göğe tırmanıyormuş gibi İyice daraltır. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle şirk ve küfür pisliğini döker. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Gerçekten biz öğüt alan ve öğüt almak isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. Rableri katında onlara selam yurdu olan cennet vardır. Ve o, Allah, yapmakta oldukları güzel şeyler sebebiyle onların dostudur. Allah, onların hepsini bir araya topladığı kıyamet günü onlara şöyle buyurur. Ey cinler taifesinden olan şeytanlar topluluğu! Şüphesiz ki siz, insanlardan inkar edenlerin sayısını çoğaltmak istediniz. Onların insanlardan olan dostları ise der ki, Rabbimiz, doğrusu biz birbirimizden yararlandık ve bize takdir ettiğin ecelimize eriştik. Allah da şöyle buyurur, Allah'ın dilediği müstesna, içinde ebediyen kalacağınız yer ateştir. Resulüm, muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle dost ederiz. Devamında Allah buyurur ki, Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran rasuller gelmedi mi? Onlarsa, Bugün biz, kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Allah'ın rasulleri bize geldi derler. Dünya hayatı onları aldattı da kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine o gün şahitlik ettiler. Bu rasullerin gönderilmesi şundandır. Halkı hak ile batıldan habersizken Rabbin zulümle ülkeleri helak edici değildir. Herkesin Amellerine göre dereceleri vardır ve Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Senin Rabbin ganiidir, zengindir, kerimdir ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin zürriyetinden meydana getirdiği gibi, eğer dilerse sizi helak edip giderir de sizden sonra yerinize, dilediği gibi ona iman eden bir kavmi getirir. Size vaat edilen kıyamet günü mutlaka gelecektir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O günün gelmesini önleyemezsiniz. Resulüm de ki, ey kavmim elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Yakında Dünya yurdunun akıbetinin kimin lehine olduğunu bileceksiniz. Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. Onlar, Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar. Zanlarınca, ''Bu Allah'ındır, bu da O'na ortak koştuğumuz ortaklarımızındır.'' dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Yine bunun gibi ortakları olan şeytanlar, müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerine şirki karıştırıp bozsunlar. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları, Rablerine iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Bir de o müşrikler asılsız iddialarda bulunarak zanlarınca dediler ki, bu ilahlar için ayrılan hayvanlar ve ekimler yasaklanmıştır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtlarına binilmesi ve yük yüklenilmesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir takım hayvanları da Allah böyle emrediyor deyip ona iftira ederek kasten üzerlerine Allah'ın adını almazlar. Yakında Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri bu şeyler nedeniyle Allah onları cezalandıracaktır. Yine dediler ki şu hayvanların karınlarında olan yavrular canlı olursa yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet yavru ölü olursa o zaman kadın erkek hepsi onda ortaktır. Allah onları bu istisnalarından dolayı yakında cezalandıracaktır. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden... Beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek kadınlara haram kılanlar muhakkak ki hüsrana uğramıştır. Andolsun ki onlar dalalettedir. Hidayete erenlerden değildir. Hem ekilip biçilen hem de kendiliğinden yetişen bahçeleri, hurmaları, ürünleri, çeşit çeşit ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Hasat edildiği günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Sakın israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yine hayvanlardan yük taşıyanları ve yününden, tüyünden döşek yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah erkek ve dişi olmak üzere koyun, keçi, deve ve sığırdan sekiz eş yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. O müşriklere de ki, iki erkeği mi yoksa iki dişi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı Allah haram kıldı? Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bana gerçek bir ilimle haber verin. Deveden de iki, sığırdan da iki yarattı. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı, Haram kıldı. Yoksa siz Allah böyle tavsiye edip emrederken buna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları dalalete düşürmek için Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. Rasulüm de ki, bana vah yolunan Kur'an'da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk, murdar olmuş bir hayvan dışında yiyecek, kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat başkasının hakkına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere kim de bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Muhakkak Rabbin gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Azgınlıkları sebebiyle onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Resulüm, buna rağmen eğer o kafirler seni yalanlarlarsa onlara de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Allah'a şirk koşanlar diyecekler ki Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de atalarımız hiçbir şeyi de kendimize haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de ayetlerimizi ve rasullerimizi böyle yalanlamışlardı ve sonunda azabımızı tattılar. Resûlüm de ki yanınızda bizim için ortaya çıkarabileceğiniz bir bilginiz var mı? Siz Zandan başka bir şeye tabi olmuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, kamil delil ancak Allah'ın katındadır. Eğer o dileseydi elbette hepinizi hidayete erdirirdi. De ki, hadi şüphesiz Allah bunu haram kıldı diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe iman etmeyenlerin hevalarına da uyma. Onlar başka şeyleri ve başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyarak emirlerini anlatayım ona hiçbir şeyi asla şirk koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz, fuhşiyatın, aşırılığın açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size tavsiye ve emrettikleridir. Umulur ki aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız. Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına sadece en güzel şekilde, onun yararına olacak biçimde yaklaşın, ölçü ve tartıyı adaletle tam yapın, biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun ve Allah'ın ahdine, ona verdiğiniz abd olma sözüne vefa gösterin. İşte bunlar Allah'ın size tavsiye ve emrettikleridir. Umulur ki bunları tezekkür eder, düşünüp öğüt alırsınız. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara tabi olmayın. İşte bunlar... Allah'ın size tavsiye ve emrettikleridir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsınız. Sonra Yahudilerden güzellik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi birer birer açıklamak, bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki, onlar Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir kitaptır. Artık ona tabi olun ve Allah'a karşı takvalı olun ki rahmete eresiniz. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Hıristiyanlara ve Yahudilere indirildi. Biz ise, Onların okumalarından Tevrat ve İncil'de geçen ayetlerden gerçekten habersizlik demiyesiniz diye yahut bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok hidayette olurduk demiyesiniz diye size Kur'an'ı indirdik. İşte size de Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır Yakında ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız Resulüm onlar iman etmek için kendilerine ölüm meleklerinin gelmesini veya Rabbinin azabının gelmesini yahut Rabbinin bazı kıyamet alametlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı kıyamet alametleri geldiği gün önceden iman etmemiş ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Muhakkak ki, Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah, onlara yaptıklarını tek tek haber verecektir. Kim Allah'ın huzuruna güzellikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, Şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola, Doğru bir dine, Hanif olan İbrahim'in dinine hidayet etti. Ve o, müşriklerden değildi. De ki, Muhakkak ki benim salatım, ibadetlerim, kurbanım, Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilki ve önderiyim. De ki: O her şeyin Rabbiyken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, kıyamet günü ihtilafa düştüğünüz şeylerin iç yüzünü size haber verecektir. Sizi, yeryüzünün halifeleri kılan ve size verdiği şeyler hususunda sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin küfründe ısrar edenlere verdiği mühleti sona erdirmesi çabuk olandır ve o gaffurdur rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Rahman ve rahim olan, rahmeti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 Öğüt ve nasihat vermen için indirilen bir kitaptır. Artık bundan dolayı senin göğsünde bir sıkıntı ve daralma olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an'a ve sizin için gönderdiği Resulüne tabi olun. Ondan başka dostlar edinerek onlara tabi olmayın. Ne kadar da az düşünüp öğüt alıyorsunuz. Nice memleketler vardır ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin uyurlarken yahut gündüz vakti istirahat ederlerken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların feryatları, biz gerçekten Allah'ın hak ile gönderdiği Rasulünü inkar eden zalim kimselermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. Elbette biz kıyamet günü kendilerine bir Rasul gönderilenlere Rasûl'e iman edip etmediklerini soracağız ve gönderilen Rasûl'e de sana ne cevap verildi diye soracağız. Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir ilimle bir bir anlatacağız. Çünkü biz onlardan gaip, habersiz ve uzak değiliz. O gün... Amellerin tartılması haktır. Artık kimin hayır ve güzellikte tartıları ağır gelirse, işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Kimin de hayır ve güzellikte tartıları hafif gelirse, işte onlar indirdiğimiz ayetlerimize zulmettiklerinden, onları görmezden gelip hafife aldıklarından dolayı kendilerini hüsrana uğratanlardır. Ey insanlar! Andolsun ki biz sizi yeryüzünde imtihanlara tabi tutup halife olmanız için yerleştirdik ve orada size geçimlikler, maddi ve manevi her türlü nimeti verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yine andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size suret verdik, sonra da meleklere, Adem'e, her biri bir Adem olan insana secde edin buyurduk. Hepsi hemen secde ettiler. Ancak cinlerden olan iblis secde edenlerden olmadı. Allah iblise şöyle buyurdu. Ben sana emretmişken seni Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü, ''Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.'' dedi. Allah, ''Hadi hemen in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Hemen çık, çünkü sen kibirlenen aşağılıklardansın.'' buyurdu. İblis, ''O halde insanların secdeye layık olmadıklarını ispatlamam için onların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, hadi sen o vakte kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, İnsan secdeye layık olmadığı halde, Adem'e secde etmemi emretmekle beni azgınlığa mahkum ettin. Öyleyse, beni azgınlığa mahkum etmene karşılık, ben de onları azdırmak için, Mutlaka senin dost doğru yolun olan sırat-ı üzerinde oturacağım. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşıp onları kendime bağlayacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu. Hadi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Ant olsun ki onlardan her kim sana tabi olursa mutlaka sizin hepinizle cehennemi dolduracağım. Sonra Allah, Adem'e hitaben şöyle buyurdu. Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin ve dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra kendine zulmeden zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, onlardan kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek ve takva elbiselerini üzerlerinden soymak için onlara vesvese verdi ve ''Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya melek olup cennette ebedi kalanlardan olursunuz'' diye yasakladı, dedi. Ve onlara, ''Ben gerçekten size, ''İyiliğiniz için nasihat edenlerdenim'' diye yemin etti. Böylece onları aldattı, Rablerinin emrini dinlemeyerek isyana sürükledi. Derken yasaklanan o ağaçtan tattıklarında, ayıp yerleri kendilerine göründü ve hemen cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağacı yasaklamadım mı?'' ve muhakkak ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? diye nida etti. Adem ile eşi dediler ki, Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi mağfiret etmez ve bize rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah onlara buyurdu, birbirinize düşman olarak inin oradan. Sizin için yeryüzünde belirlenmiş bir süreye kadar bir yerleşme ve bir geçimlik sadakatini ispatlama imkanı vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan hesaba çekilmek üzere diriltilip çıkarılacaksınız." buyurdu. "Ey Adem oğulları, biz size katımızdan Ayıp yerlerinizi örtecek ve giyinip süslenecek bir elbise indirdik. Bir de takva elbisesi, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların nurdan elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki insanlar bu ayetleri tezekkür eder, ondan ibret ve öğüt alırlar. Ey Adem oğulları! Şeytan sizi de Allah'ın emirlerine karşı gelerek ana babanızın ayıp yerlerini kendilerine göstermek için nurdan olan takva elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi aldatmasın. Çünkü o ve kabilesi olan yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kıldık. Onlar bir aşırılık ve kötülük yaptıkları zaman biz babalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Resulüm de ki şüphesiz Allah aşırılığı ve kötülüğü emretmez. Siz şimdi iftira ederek Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun ve dini yalnız O'na has kılıp, O'na hiçbir şey şirk koşmayarak O'na dua edin. Çünkü sizi ilk yarattığı günkü gibi tek başınıza yine O'na döneceksiniz. O, kullarından bir kısmını ayetlerine ve Resulüne iman ettiği için Hidayete erdirdi, bir kısmına da küfür ve şirklerinden dolayı dalalet hak oldu. Çünkü onlar Allah'tan başka bir de şeytanları kendilerine dost edindiler. Buna rağmen onlar kendilerinin hidayette olduklarını sanırlar. Ey Ademoğulları! Her secde etme yerinde haşyet, muhabbet ve edep zinetinizi takının. Allah'ın size verdiği nimetlerden yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü O hem maddi hem de manevi nimetlerini israf edenleri sevmez. Resulüm, de ki, Allah'ın kulları için yerden çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? De ki, onlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kâfirler de onların yüzü suyu hürmetine bu nimetlerden yararlanırlar. Ancak kıyamet günü bu nimetler sadece onlara mahsustur. İşte biz, bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli hayasızlığı, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi nefsinizin hevasına uyarak Allah'a şirk koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin ve topluluğun bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman ne bir an onu erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ey Adem oğulları! Size kendi içinizden ayetlerimi anlatan Rasuller gelir de, kim onlara iman edip takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışır ve nefsini ıslah ederse artık onlara, dünyada da, ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve ona karşı kibirlenenlere gelince, işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah hakkında yalan uydurup iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Onların kitaptaki nasipleri, ezelde kendileri için takdir edilen rızık ve ömür, rasullerimiz olan melekler gelip canlarını alıncaya kadar onlara erişecektir. O gün melekler onlara, dünyadayken Allah'tan başka dua edip yalvardığınız şeyler bugün nerede derler. Onlar da, bizi yüzüstü bırakıp bizden kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Allah buyurur ki, Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla birlikte siz de ateşe girin. O gün her topluluk cehenneme girdiğinde yolunu takip ettiği yoldaşı ve kardeşine lanet eder. Hepsi orada birbiri ardınca toplandıkları zaman sonrakiler, öncekiler için Rabbimiz bizi bunlar saptırdı. Bu yüzden onlara ateşten, kat kat azap ver, derler. Allah da, zaten bugün her biriniz için kat kat azap vardır. Fakat siz, kimin ne azap çekeceğini bilemezsiniz, buyurur. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde, siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın. Şüphesiz ki, ayetlerimizi yalanlayanlar ve ona karşı kibirlenenler var ya, işte onlara göklerin kapıları açılmaz ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. İşte biz nefsinin hevasına uyan mücrimleri böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerini örtecek Ateşten örtüler vardır. İşte biz kendine zulmeden zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Biz onların göğüslerindeki kiini ve bütün kötü hisleri söküp attık. Cennette onların altlarından ırmaklar akarken onlar bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi hidayete erdirmeseydi biz kendimiz hidayete eremezdik. Andolsun ki Rabbimizin rasulleri bize hak ile gelmişler derler. Derken onlara işte bu ''Yaptıklarınıza karşılık ebedi varis kılındığınız cennet'' diye nida edilir. Ve cennet ehli ateş ehline, ''Biz gerçekten Rabbimizin dünyada bize vaat ettiği nimetlerini bugün hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiği azabını hak olarak buldunuz mu?'' diye nida ederler. Onlar da ''Evet'' derler. Bunun üzerine aralarından bir münadi şöyle nida eder. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar ki dünyadayken insanları Allah yolundan alıkoyar ve onu eğri göstermek isterlerdi. Üstelik onlar ahireti de inkar ederlerdi. O gün cennetlik ve cehennemlik olan iki taraf arasında bir perde ve Araf üzerindeyse herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır. Onlar henüz cennete giremedikleri halde bunu uman cennet ehline Selamun Aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun diye seslenirler. Gözleri ateş ehli olan cehennemlikler tarafına çevrildiğindeyse Rabbimiz bizi bu zalimler topluluğuyla bir arada bulundurma, derler. Yine Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, Dünyada ne mal ve taraftar toplamanız ne de büyüklük taslamanız bugün size hiçbir fayda sağlamadı. Cennet ehlini onlara göstererek, Sizin, ''Allah bunları asla rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz bunlar mı?'' derler ve cennet ehline dönerek ''Girin cennete, bugün size hiçbir korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız'' derler. Ateş ehli ise cennet ehline ''Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz bizim üzerimize de akıtıp bize ikram edin.'' diye nida ederler. Onlar da, ''Şüphesiz ki Allah bunları kafirlere haram kılmıştır.'' derler. Onlar ki, dinlerini bir oyun ve eğlence kaynağı edindiler ve dünya hayatı onları aldattı da bize hesap vereceklerini unuttular. Onlar, bugünlerine kavuşmayı unuttukları ve ayetlerimizi inkar ettikleri gibi Artık bugün biz de onları unuturuz. Andolsun ki biz onlara, Resulümüz aracılığıyla bir kitap da getirdik ve iman eden bir toplum için bir yol gösterici ve bir rahmet olarak kesin bir ilim üzere onu ayrıntılı olarak açıkladık. Şimdi onlar ancak onun tevili olan kıyametin kopacağı anı mı gözlüyorlar? O'nun tevili olan kıyamet geldiği gün, önceden O'nu unutmuş olanlar derler ki, ''Doğrusu Rabbimizin rasulleri bize hakkı getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya dünyaya geri döndürülür müyüz ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Andolsun ki onlar kendilerini hüsrana uğratanlardır ve o gün... Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olan, geceyi durmadan kendisini takip eden gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine amade olarak yaratan, Allah'tır. Dikkat edin. Yaratmakta, emretmekte ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah odur ki mübarek ve şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice gönülden dua edin. Çünkü o dua etmeyi gereksiz görerek haddi aşanları sevmez. Ve ıslah edilmesinden sonra Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere, güzellik yapıp güzel olanlara yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde bir müjde olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar ağır yağmur bulutlarını yüklenince onu Toprağı ölü bir memleketi diriltmek için sevk ederiz. Böylece oraya su indiririz de onunla yerden türlü türlü meyveler ve çeşitli nebatat çıkarırız. İşte ölüleri de böyle diriltip kabirlerinden çıkaracağız. Umulur ki bunu tezekkür eder, düşünüp anlarsınız. Rabbinin izniyle toprağı temiz beldenin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İnsanın gönlü de toprak misalidir ki, gönlü temizse o gönülde iman ve marifetullah yeşerir, eğer temiz değilse kibir, küfür ve faydasız şeyler yeşerir. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. Andolsun ki biz Nuhu kavmine, Rasul olarak gönderdik. O dedi ki, Ey kavmim! Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben, sizin üzerinize azametli bir günün azabının çökmesinden korkuyorum. Kavminden ileri gelenler ona dediler ki, Biz seni gerçekten apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Nuh dedi ki, Ey kavmim, bende hiçbir dalalet yoktur. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından size gönderilmiş bir Rasulüm. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Çünkü ben Allah tarafından sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa takva sahibi olup, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışarak rahmete eresiniz diye içinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir zikir, öğüt ve hatırlatma gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık, ayetlerimizi yalanlayanlarıysa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 Kolluk sorumluluğunuzu bilip, yerine getirmeye çalışmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, ona dediler ki, biz seni gerçekten, aklı kıt bir aptallık içinde görüyoruz, ve doğrusu biz, senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Hud dedi ki, ey kavmim, bende aklı kıt bir aptallık yoktur, aksine ben, Âlemlerin Rabbi tarafından size gönderilmiş bir Rasûlüm. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Yoksa iman etmediğiniz takdirde size gelecek bir azapla sizi uyarması için içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir, öğüt ve hatırlatma gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah, Nuh kavminden sonra yeryüzünde sizi halifeler kıldı ve yaratılışta size farklı imkanlar tanıyarak sizi onlardan üstün yaptı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki felaha, kurtuluşa ve saadete eresiniz. Onlar dediler ki, Sen bize tek olan Allah'a abd olmamız, ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. Hud dedi ki, üzerinize Rabbinizden bir gazap ve küfür pisliğinin inmesi kesinleşmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir güç kuvvet vermediği ve delil indirmediği Sadece sizin ve babalarınızın uydurarak taşlara taktığı isimlere sahip putlarınız hakkında benimle tartışıyor musunuz? Öyleyse Allah'ın gazabını bekleyin bakalım. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunun üzerine biz de onu ve onunla beraber olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan,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 Açık bir delil gelmiştir. O da size bir ayet ve mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük etmek niyetiyle dokunmayın. Sonra sizi elen verici, iç yakan bir azap yakalayı verir. Hatırlayın ki Allah Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldı ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Siz O'nun düzlüklerinde köşkler ediniyor ve dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın. Kavminden ileri gelen kibirliler, içlerinden zayıf görülen iman edenlere dediler ki, siz Salih'i gerçekten Rabbi tarafından gönderilen biri olarak mı biliyorsunuz? Onlar da, ''Biz muhakkak ki ona ve onunla gönderilene iman edenleriz.'' dediler. O büyüklük taslayanlar da, ''Şüphesiz biz de sizin iman ettiğiniz şeyi inkar edenleriz.'' dediler. Derken, bir mucize olarak onlara gönderilen o deveyi vahşice biçerek kesip, Rablerinin emrine karşı geldiler ve dediler ki, ''Ey Salih, eğer sen gerçekten rasullerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir.'' Bunun üzerine onları o helak edici sarsıntı yakaladı da, yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve içi yanarak şöyle dedi Ey kavmim and ki ben size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ettim ve size nasihat ettim fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz ne olurdu beni dinleseydiniz de Rabbinize iman etseydiniz Lut'u da kavmine Resul olarak gönderdik hani o kavmine şöyle demişti Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Kuşkusuz siz şehvetiniz uğruna ebedi hayatınızı israf eden bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları Lut ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlarmış demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz onu ve ailesini kurtardık. Karısı Müstesna, o geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan oldu. Biz onların üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, nefsinin hevasına uyan mücimlerin akıbeti nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O dedi ki, Ey kalmim, Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin ve ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer mümin kimseler iseniz, bilin ki sizin için hayırlı olan budur. Bir de insanları tehdit ederek, Allah'ın yolundan ona iman edenleri alıkoyarak ve o dost doğru yolda bir eğrilik arayarak Hakk'a götüren her yolun üzerinde oturmayın. Hatırlayın ki bir zamanlar siz az idiniz de o sizi çoğalttı ve bakın ki yeryüzünde fesat çıkaran bozguncuların akıbeti nasıl oldu. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilen vahye iman eder, bir grup da iman etmezse artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. Çünkü O hüküm verenlerin hayırlısıdır.